وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا تقو الله حق تقاته ولا م ت م و ت ال ن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس تقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، و ب ث منهما رجالا كثيرا ونساء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 「あ ه وبركاته。 Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. İmam Bukhari, rahimullah'ın ahlak hadislerini bir araya getirdiği al-Adabul Mufreth adlı kitabımıza devam ediyoruz. Bugünkü hadisimiz 465 numaralı Ayşe Hanımızdan gelen rivayette devam ediyoruz. Evet. Hazreti Aisha, Peygamber Salalal Aleyhissellemi şöyle buyurduğunu aktardı: "Kötülük bilmeyi, mert, dürüst ve iyilik yapmayı seven kimcilerin herhangi şehri bir güzel getir gerektirmeyen matallarını affedin." Evet. Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam, Aisha Raziyyallahunha'nın rivayet ettiği hadiste buyurur ki. ハデスでゼルヘイアト diyor kardeşler. Yani い、e, い gidişatlı olan insanlar kendilerinden şer bilinmeyen kimseler ve şerle tanınmayıp günahları az olan, kasten günah işlemeyen kimseler eğer herhangi bir günah işlerlerse veya size karşı herhangi bir hata yaparlarsa onları Bağışlayın, affedin demiştir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Süneni Ebu Davud'da gelen rivayette de kardeşlerim,、e, İllel hudud lafzı、e, ziyade edilmiştir. Yani eğer Allah Azze ve Celle'nin hatleriyle alakalı, hat uygulanmasıyla alakalı bir durum olursa, bu sefer onları affetmek nedir? Söz konusu değildir. Zira Allah Rasulu Aleyhissanatu Vesselam eğer kızım Fatima bile hırsızlık yapacak olsa muhakkak onun elini keserim demiştir Allah Rasulu Aleyhissanatu Vesselam. Yani burada、e, gidişatı iyi olan, kendisinden herhangi bir kötülük bilinmeyen, kendisinden şer bilinmeyen insanlar olabilir ki hata işlerlerse onları ne yapın? Affedin diyor. Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam. Ama eğer bu hatla alakalı bir ceza ise, dinin getirdiği bir ceza ise, bu sefer nedir? Af yoktur. Biraz önce e, Hatice、e, Fatima, radıyallahu anh ile ilgili Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi. Evet. 466. Enes radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Bir işte calince ve ahmakça bir davranış olursa muhakkak bu o şeyi çekinleştirir ve ayıklıklar. Allah insanlara yumuşak davranıp onlara himaye eden bir dosttur. Her işte ve durumda yumuşaklığı sever. Evet. Bir önceki rivayetlerle de alakalı daha önce geçen rivayetlerden Ee, bir tanesi kardeşlerim eğer bir işte cahildik ahmaklık cehalet varsa ahmaklık varsa muhakkak ki onu çirkinleştirir kötüleştirir eğer bir şeyde de yumuşaklık varsa o işi güzelleştirir çünkü hadiste dediği gibi inna Allah rafiqun yuhb rrfqadıor Allah Rasul aleyhisselat ve sallam Allah hazrede celle şefkat sahibidir Allah hazrede celle merhamet sahibidir Ve aynı şekilde insanların da kullarının da şefkatli olmasını, merhametli olmasını sever diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Allah diyor azze ve celle merhameti yüz kısma ayırmıştır. Yüz adet parçaya sadece bir tanesini yeryüzüne indirmiş, doksan dokuz tanesini de kendi katında saklamıştırdır. İşte o bir taneyle de insanlar ve hayvanlar ne yaparlar? Kendi aralarında saklamıştır. merhamet ederler diyor Allah Rasulu aleyhissanetu ve selam demek ki yumuşaklık, lütuf sahibi olma, şefkatli olma, merhametli olma Allah Azze ve Celle'nin sevdiği huylar, sevdiği ahlaklardır kardeşlerim. O yüzden dinimizde her zaman çirkinliği ve cahilliği, cahilce davranmayı, hani bedeviçe davranmayı her zaman yasaklamıştır, yermiştir. bir yazı sonra da rivayette de açıklayacağım. Nice bedevi insan gelmiş, Allah Resulü aleyhissalatu vesselama ahmaklıkla cahilce davranmış ama Allah Resulü aleyhissalatu vesselam hiçbir zaman onlara o çirkinlikte karşılık vermemiş, bilakis yumuşak olmuş ve yumuşak olmayı şefkatli ve merhametli olmayı hepimize emretmiştir. Allah Azze ve Celle hepimize o şefkat ve merhameti nasip eylesin inşallah. Evet, dört yüz altmış yedi. Ebu Said El-Hudnur'dan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinin bir bölümüne çekilmiş fakire kızdan daha fazla utangaç idi. Bir şeyden hoşlanmadığı zaman biz onun yüzündeki değişiklikten anlardık. Evet. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam biliyorsunuz kardeşlerim, hayat ediğimiz utanma duygusu konusunda Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam evinde durduran vahire bir kızdan daha fazla hayal sahibiydi diyor sahabe ve Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam eğer bir şeyden hoşlanmazsa biz bunu hemen diyor yüzünün değişikliğinden değiştiğinden renginin yüzünün renginin değişmesinden anlardık diyor sahabe Abu Sa'id Al Khudri radyallahu anhum Allah Rasulü Sallam eğer bir şeyden hoşlanmazsa Yani tabiatı gereği veya dinle alakalı bir şeyden hoşlanmazsa hemen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzünün ne yapardı? Rengi değişirdi. İmam Nevebe-i Rahimullah diyor ki bunun manasıyla alakalı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tabiatı gereği yani insan olması hasebiyle veya dinle alakalı bir şey hoşlanmadığı zaman hayasından dolayı konuşamazdı diyor. Ve hemen yüzünün rengi değişirdi. Ve biz de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bunu hoşlanmadığı, bundan dolayı bunun hoşuna gitmediğini anlardık diyor sahabe radıyallahu anhum. Ki hayayla alakalı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam benim ve geçmiş peygamberlerin diyor ortak bir sözü vardı diyor. Diyor ki o sözde yani ウルヘンアラソルアレイサラトウエサラムスウエレミシヘンデタアデマレイサラムダンアラソルアレイサラトウエサラマカダルゲレン。ベトゥンペガンベルンネビルンアイ l スウエレミシ。デュッキーフェイルンテスタイフェスナアメシエットウトンマドクダンソラドウトンマドクダンソラ。ハヤエトメディクダンソラ。ディレディネヤプデミシダルベトゥンペガンベルンシエ Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam da bu haya duygusunu, utanma duygusunu en iyi şekilde dile getiren ve tabiatında yaratılışında en mükemmel şekilde var olan bir insan, mübarek bir insan, Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam bir şeyden hoşlanmadığı zaman konuşamaz. Bilakis ne yapardı? Yüzünün rengi değişirdi ve sahabededür. Biz o zaman anlardık ki Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam bundan hoşlanmamış. Evet. 469. Hazreti Ayşe şöyle demişti. Uyuşsuzluk yapan bir devenin üzerindeydi. Ben de deveyi ileri geri çevirmeye başladım. Bunun üzerine Peygamber Salamullah Aleyhi Vesselam bana şöyle dedi. Yumuşaklıkla hareketi. Şüphesiz ki yumuşak davranmak bulunduğu şey, şeyleri süsleyip güzelleştirir. Bir şeyden de yumuşaklık çıkarılıp alınca onu çirkinleştirir. Evet. Evet. Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki Ayşe anamız ben diyor bir devenin üzerindeydim ve deve itaatsiz, huysuzluk yapan, söz dinlemeyen bir deveydi diyor. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyurdu ki ey Ayşe yumuşak ol, şefkatli ol, merhametli ol deveye karşı. Çünkü eğer diyor yumuşaklık yani o merhamet, o şefkat duygusu Eğer bir şeyde varsa muhakkak onu güzenleştirir, süsler diyor Allah Rəsulü sallam. Eğer bir şeyden o şefkati, o merhameti, o yumuşaklığı alırsanız ne yapar? O işte o anda o kabalaşır, sertleşir ve çirkinleşir buyuruyor Allah Rəsulü aleyhisselatu vesalam. Yani muhakkak onda bir ayıp ve kötülük meydana gelir. O yüzden eğer bir şeyde yumuşaklık varsa, merhametli merhamet varsa, şefkat varsa muhakkak o güzelleşir, süslenir. O onu süsler kardeşlerim. Ama kimden de merhamet, o şefkat duyuşu çekilip almışsa ne yapar? Çirkinleştirir, kötüleştirir, onu ayıp hale getirir. Şimdi bir gün bu merhametle alakalı daha önceden rivayet de geçti. Hani Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Torunu Hasan veya Hüseyin geliyor, onu kucağını oturtuyor, öpüyor, okuyor. Sahabedir ki ya Allah Azze ve Celle, benim on tane çocuğum var. Hepsini, hiçbirini, onlardan hiçbirini ne sevdim, ne okşadım, ne öptüm. Allah Azze ve Celle, Aleyhisselatü Vesselam, Allah diyor, senin kalbinden merhameti, şefkati, acıma duygusunu çekip almışsa ben ne yapayım diyor. Demek ki merhamet kardeşlerim, acıma duygusu, şefkat. Düşünün bizim dinimizde daha önceki rivayetlerde de geçti. Keseceğiniz kurbana bile ne yapın? Şefkatli, merhametli olun diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Neydi o merhamet? Keseceğiniz diyor kurbanın gözü önünde bıçağınızı bile elemeyin diyor. Gidin başka yerde onun görmediği bir yerde. Veya onun gözlerin gördüğü bir yerde başka bir kurbanı ne yapmayın? Kesmeyin. İşte bunun nedir? Ona merhamet derdir. Bir sahabet tutmuş, koyunu yere yatırmış, üstüne oturmuş ve onun gözü önünde bıçak bilelerken, dürk Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem bunu yapma, muhakkak ki onu iki kere öldürmüşsün diyor Allah Rasulü Aleyhisselam. Dinimiz hayvana dahi ne yapar? Merhameti, şefkati, acımıyı emreder kardeşler. Maalesef bugün insanların kanı Ne olmuştur? Ne bir merhamet kalmış, ne bir şey kalmış. Maalesef Müslümanım diyen gruplar bile birbirlerine ne yapmışlar? Boğazlar hale merhametsizlik içerisinde kanlarını döker hale gelmişlerdir. Evet, dört yüz yetmiş numaralı ribayet. Ebu Bureyre Allah kendisine razı olsun. Demiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cimrikten sakınırım çünkü o sizden öncekileri elerketmiştir. Onlar cimrikteler sebebiyle birbirlerinin kanlarına fıtılar ve akrabalık bağlarını kestiler. Zulüm, kıyamet görünüşüdür, korku ve azap kanıtlarıdır. Evet. Kardeşlerim, hadiste geçen eşşuh kelimesi Ve cimrilikle tercüme edilen bu、e, kelime cimrilikten aslında daha şiddetli bir kelime olarak geçmiştir. Ve bunun、e, hırslı beraber bir cimrilik olduğunu, yani hem cimri hem de cimri olmaya çok hırslı. 私たちは、私たちのことを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っているこ ل を知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っている。 Nasıl? Onlar dür sefeku dima ahum. Onların kanlarını döktüler, wa qata'u arhamahum ve akrabalık bağlarını kestiler. Hani daha önceki Hüseyin Hocanın Allah razı olsun dersinde iyilik iyiliği getirir, kötülük de kötülüğü getirir dediği hadis、e, rivayet olduğu gibi. Şimdi Müsledde gelen bir cifayet var İmam Ahmet bin Hanbel Rahimullah'ın müsledinde gelen. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam muhakkak ki diyor cimrilik aşırı cimrilik sizden önceki ümretleri helak etti. Onlar diyor emrettiler de ne yaptılar? Ee, akrabalık bağlarını kestiler. Cimrilik emrettiler onlar da cimri oldular ve İsyan etmeyi facir olmaya emrettiler, onlar da o şekilde isyankar oldular diyor. Hasılı kardeşlerim, cimrilik bütün yönüyle imana muhalif olan bir duygudur, bir ahlaktır, bir kötü ahlaktır. Çünkü Allah Azze ve Celle Ahsab suresi 19. ayeti kelimesinde eşihten alal khairi diyor. Muhtemel ki onlar khaira karşı 私たちはそれを知りたいと思います。私たちはそれを知りたいと思います。私たちはそれを知りたいと思います。私たちはそれを知りたいと思います。私たちはそれを知りたいと思います。私たちはそれを知りたいと思います。私たちはそれを知りたいと思います。 Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ya, cimrilik ve iman bir kulun kalbinde ne yapmaz bir araya gelmezdir Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam. Kardeşlerim ağır ifadeler. Cimrilik ve iman ne yapmaz bir kulun kalbinde bir araya gelmez. Şimdi neden? Yani bir düşündüğümüz zaman, yani cimrilik nasıl olur da imansızlığa kadar götürüyor kardeşlerim veya cimrilik insanın imanını kaybetmesine sebep oluyor. Baktığımız zaman cimrilikin doğurduğu bazı kötü ahlaklar var. Kötülük ne yapıyor beraberinde kötülüğü getiriyor veya cimri insanların、e, ahlakları neler, alametleri neler? Birincisi Onlar çok kırslıdırlar. İstedikleri zaman, istedikleri şeye çok kırsla sarılırlar. İkincisi aç gözlüdürler. Hiçbir zaman gözleri doymaz. Ellerindekiyle hiçbir zaman yetinmezler. Daha fazla isterler, hep kendilerine olsun isterler. Aç gözlüdürler. Ve yine her zaman Su izan içerisindedirler. Yani tasdik edilmesi, doğrulanması gereken kimselere dahi ne yapmazlar, doğrulamazlar. Hiçbir zaman hüslü zan beslemezler. Hep kötü düşünürler. Ve bunun neticesi olarak da ne yaparlar? Kendine verilmesi gereken hak, sahiplerine vermesi gereken hakkı da vermezler. Bunun neticesinde de sevdiği şeyden ayrılamazlar. Yani ellerindeki paradan pullan ayrılmak istemezler. Yani siz düşünün insan sevdiği bir dostundan, bir arkadaşından, anne babasından, yavrusundan, çoluğundan, çocuğundan ayrılmak ister mi veya sevdiğinden? İstemez. İşte cimri kimse de bu şekilde o、e, sevdiği maldan bu şekilde ne yapmaz? Ayrılmak istemez. Böylelikle de hakka itaat etmez kardeşlerim. Ve bu saydığımız kötü ahlakların hepsine düşer ve ondan sonra da bu insanda ne hayır kalır ne de iman kardeşlerim. Yani bir cimrilik görüyor musunuz? Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'ın dediği gibi bir kulun kalbinde cimrilik ve iman bir araya gelmez dediğini. Bütün kötü ahlaklar ne yapıyor bu saydıklarımız hırstı, açgözlülüktü, insanlara karşı suizandı, verilmesi gereken hak sahiplerine hakkı vermemekti ne yapıyor? İnsanda ne hayır bırakıyor ne de iman kardeşlerim. Ve böylelerinin maalesef imandan kaybolduklarını çekip gittiklerini ne yapıyorsunuz görebiliyorsunuz maalesef. O yüzden o insanda ne hayır kalıyor. Ne de bir doğruluk ne de iman kalıyor kardeşlerim. Ve zulüm de kıyamet günü o günün şiddetinden e, ve e, asıl zulüm, zulüman kıyamet günü o günün sahnesinde görülen şiddettir, cezadır diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ve、e, sakın ola ki diyor sözlerinizde. Ve amellerinizde kötü huylu, kötü ahlaklı olmayın diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kardeşlerim. Hakikaten sahabenin de vasfettiği gibi esen bir rüzgardan diyor daha cömertti diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Hani rivayette geliyor ya hele diyor Ramazan ayında Allah Resulü aleyhissalatü vesselam öyle bir cömertti, öyle bir cömertti ki diyor. Ve sahabesi de aynı şekilde Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın ahlakıyla ahlaklanmışlar. Ve hakkı olan yerde, hak olan yerde, harcanması gereken yerde mallarını ne yapmışlardır? Harcamışlardır. Maalesef bugün bırakın cimriliği davranmayı. Bu cimrilik insanları zekat vermemeye dahi ne yapmıştır? Götürmüştür. Bir Müslümana zekatı verilmesi söylenildiği zaman adam hemen ne diyor? ben kazandım, ben yaptım, ben çalıştım diyerek Allah'ı unutuyor haşa. Böylelikle de bu cümriliği ne yapıyor? Kendisini imandan olmasını her hayırdan geri kalmasını sağlıyor. Allah korusun kardeşlerim. Evet 471 Hz. Eriku Bekir'in azaltı ve azaltı ve kaydeti olan sahip Gidlom kesin, uçak, ubeyin üstünde almak. 私、まあ、たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たち а 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たたは、私たちは、た Yeter kalan、tamam. eski elbiseyi giymezsem yenisi olmaz. Son cümleyi bir de alabilir miyim? <gülüyor> Yeter kalan eski elbiseyi giymezsem yenisi olmaz. Eski elbiseyi giymezsem yenisi olmaz. Öyle mi? Öyle mi Abdülahman? Tam ne diyor? Bir daha oku. Eski, Eski elbise giymeyenin yeni elbisesi olmaz. Değil mi? İbare bu. <gülüyor> evet. Kardeşlerim, Ketir İbn-i Ubeyd、e, Ebu Beker radıyallahu anh'unun azatlı kölesi aynı zamanda da Ayşe radıyallahu anh'a anamızın da、e, süt kardeşidir. O yüzden yanına rahatlıkla girebiliyordu. Rıvayeti de o kendisi yani Ketiye Rıbnü Übeyit, radıyallahu an、e, rıvayet ediyor. Çünkü Ayşe anamız neymiş,、e, süt kardeş. Bir gün diyor içeri girdim, yemek için izin istediim ve ey müminlerin annesi diye hitap ediyor. Tabii burada önemli bir nokta var kardeşlerim.、E, Ayşe anamızı biliyorsunuz. Maalesef bugün özellikle İran Şiası、e, Haşa zinanlıkla Suçlamayı hala devam etmekte dirler ifk hadisesinden dolayı ki Ayşe Hanımıza radya Allahu anha bundan beri dir Allah Azze ve Celle nur suresinde onun bundan temiz olduğunu pak olduğunu ayeti ile ispatladığı halde haber verdiği halde vahyindiği halde hala bunu buna iman etmemişler Kur'an ayetlerine ve hala mülmüminin müminlerin annesi Ayşe radya Allahu anhaya hala Zina iftar arasında bulunurlar. Sahabe, o yüzden Allah ﷻ arayi sallatu vassalamın pak zevcisi Aisha radıyallahu anhaya güzel bir nidayla edepli bir şekilde, ey müminlerin annesi diyor diyerek ne yapıyor? Haber veriyor. O esnada müminlerin annesi Aisha radıyallahu anha、e, elbisesini dikmekle veya sökülen veya yama yapmakla meşgul kardeşlerim. ve biraz iz kendisinden izin istiyor ve ondan sonra onun içeri girmesini istiyor. Kardeşlerim bir rivayette diyor ki Aisha radıyallahu anha kendisinde bulunan çok büyük bir malı tasattık olarak verdi diyor, sadaka olarak verdi ve yanında da diyor hiçbir şey kalmadı diyor ve ondan sonra tuttu kendisine ait bir elbiseyi yamarken görüldü diyor. Ve denildi ki ey müminlerin annesi çok büyük bir mal tasadduk ediyorsun, sadaka olarak veriyorsun ve oturmuş diyor elbiseni yamıyorsun diyor. Yani niye kendine de bir pay ayırmıyorsun? Bir elbisede kendine ayır veya kendine de pay ayır da güzel elbise giy, yeni elbise giy dediklerinde Aişe radıyallahu anha hadisin、e, rivayetin sonunda gelen muhakkak ki elbisesi eskimeyenin Yeni elvisesi yoktur diyor Aisha radıyallahu anha burada da kardeşlerim o sahabenin ki Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam hayattayken sahabe anımları ve birçok sahabe hakikaten Çok kıtlık içerisinde yaşadılar, çok lanlık içerisinde, şiddet içerisinde yaşadılar ve Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra Müslümanlar güçlendi, fetihler meydana geldi, büyük kanimetler elde edildi, biraz、e, yaşantı bolaldı ama şu rivayette de gördüğümüz gibi onların tevazusı, tevazu, tevazulu yaşanışı ne yapmadı hiç bir zaman kendisini kaybetmedi kardeşlerim. Ellerine o kadar mallar geldi. Ve ne yaptılar gittiler bütün fakire fukara'ya dağıttılar. İşte Ayşe Rabbiyallahu anha da onlardan bir tanesi. Bütün malını infak ediyor, kendisine bir elbise bile ayırmıyor veya üç beş dinar ayırıp gidip yeni bir elbise alıp nemiyor da ne yapıyor elinde olan elbisesini yamayarak ne yapıyor? O şekilde yaşantısına devam ediyor kardeşlerim. Allah onlardan、e, razı olsun. Demek ki kardeşlerim. Hayatımıza şöyle bir bakmamız lazım. İşte diyor ya sizin için Allah Rasulünde ve onunla birlikte olanlarda çok güzel örnekler vardır diyor Allah Azze ve Celle. Bir bakalım hayatımızdaki istrafası,、şey, abdest alırken, ne bileyim yıkanırken veya bir elbise aldığımız zaman veya bir ayakkabı aldığımız zaman. Hakikaten o ayakkabıya, hakikaten o elbiseye ihtiyacımız var mı? Veya dolabı doldurdukça dolduruyor muyuz? Veya ayakkabı dolabını doldurdukça dolduruyor muyuz? Yani kaç tane insan, kaç binlerce insan ona ihtiyacı var, yamalıklarla geziyor veya yırtık ayakkabılarla geziyor. Hiç düşünüyor muyuz kardeşlerim? Yani bir tane ayakkabı insana yetmez mi kardeşlerim? Yeter. Ama biz ne yapıyoruz? İki, üç, beş. Yani bu da güzel, bu da güzel. İhtiyaç olmadığı halde alınırsa işte onun adı israftır kardeşler. Getirin bir garibanı sevindirsek, getirsek bir yetimi sevindirsek, getirsek bir başka görünü sevindirsek, yani adam inanın onu ettiği dua öyle içten öyle güzel duadır ki, bakın sahabe Allah Rasulü Aleyhisselam'ın hanımı bütün malını tasattık ede de kendi elbise oturup elbisesini yanıyor kardeşler. Allah hepimizin kalbine merhamet versin kardeşlerim. Önce kendimize karşı bir merhamet versin inşallah. Yaşantımıza bir bakalım. Nerede yani gerçekten malımızı、e, hak edilen yerde mi harcıyoruz? Onu ne yapmamız gerekir? Oturup bir muhasebesini、e, yapmamız gerekir. Ve bu sahabe hayatından、e, ibret ders almamız gerekir kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin inşallah. Evet, dört yüz yetmiş iki. Yumuşaklıktan insana verilen mükafat Abdullah İbni Muhaffer, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Muhakkak ki Allah insanlara yumuşak davranıp onları dümaye eden bir dosttur. Her işte ve durumda yumuşaklığı sever. İnsanlara karşı yumuşak davranmasının karşılığında verdiği hiçbir şey şey şiddet ve sertlik asla vermez. Evet. Abdullah ibn Muqaffa al-Radyallahu anhu diyor ki Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sallam şöyle buyurdu: Allah merhametlidir. Şefkat sahibidir. Merhameti şefkati sever. Ve merhamete şefkate karşı verilmeyeni、e, şiddetli, şiddet karşısında vermediğini merhamet karşısında, şefkat karşısında verir diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. İbn-i Raslan diyor ki, Rahimullah kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin yumuşak olması şefkat ve merhametinden bir tanesi de kullarına karşı şefkat. Onların işlemiş oldukları isyan ve günahlarından dolayı hemen cenik, hemen cezik onları azap etmeyip, tövbe etmeler için onlara müehret vermesidir diyor. Bakın, Allah Azze ve Celle'nin şefkati, mehmeti gereince, eğer birileri Allah'a karşı bir isyan işlemişse, Allah'a karşı bir günah işlemişse, küçük veya büyük, Allah Azze ve Celle onları ne yapmıyor? Hemen azap etmiyor. Biraz bekletiyor. Olur ki. E, aklı başına gelir. Olur ki Allah Azze ve Celle'ye tövbe eder, güzel bir şekilde tövbe eder ve Allah Azze ve Celle'ye yönelir. Düşünün kardeşlerim yapmış olduğumuz bir günahtan dolayı, bir günah dola, e, e, işlemekten dolayı eğer Allah Azze ve Celle hemen bizi azap etseydi bizim halimiz nice olurdu kardeşlerim? Yani düşünün yani、e, bir ana babaya isyan bir hırsızlık bir yalan, kardeşlerle arayı açma, kardeşlerle görüşmeme, cemaatten ayrılma, daha birçok、e, meselelerdeki işlemiş olduğumuz günahlardan dolayı, eğer Allah hemencecik bir de azap etseydi. Bir gün Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam bir sahabesini ziyaret ediyor. Sahabesi öyle bir halde ki kardeşlerin, tabir yerindeyse bir deri bir kemik kalmış. Yani erilmiş gitmiş çocuk gibi kalmış. Allah Rasulü şaşırıyor, ey falan senin halin nicedir diye sorduğunda, diyor ki ey Allah'ın Rasulü, ben Allah'a şöyle dua ederim, Allahım günahımdan yani yapmış olduğum günahımı cezasını hemen bu dünyada ver, bana ahirete karşı hiçbir şey bırakma diyor. Allah Rasulü Aleyhisselam sen öyle dua etme. Sen bunu kaldıramazsın diyor. Senin buna gücün yetmez. Ama ne de Allah'ım bize hem dünyada iyilik ver, hem de ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru diye dua etmesini emretiliyor. Çünkü bunu bizim hakikaten gücümüz yetmez kardeşlerim. O yüzden、e, yumuşaklık ki、e, şefkat ve merhametin zıttıdır kardeşlerim. Düşünün, insanları hidayete çağırdırken, ey insanlar gelin, Allah'ın yoluna uyun diye çağırırken, yani yumuşak davranma, merhametli davrandaki hayır, inanın şiddetli davranmaktaki hayır nedir? Onda öyle bir hayır yoktur kardeşlerim. Eğer bir insan, insanları davet ederken İslam'a hidayete, Yumuşaklıkla merhametle güzel bir şekilde davet ederse hakikaten Allah'ın da izniyle ne yapar ee, karşılık bulduğunu güzel bir karşılık olduğunu görür. O yüzden oturup kendi nefsimizi şöyle bir hesaba çekelim. Acaba hakikaten ben Allah Azze ve Celle'nin ve Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emrettiği gibi şefkat sahibi ve merhamet sahibi birisimiyim? Yoksa tam zıttı, gattar, kötü insanlara karşı her zaman suizan besleyen insanlara karşı hep şer düşünen ve şer yapan bir semiy. O yüzden diyor ya mümin diyor ki Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem el müminu ghrun keriymin keriymun diyor. Ghrun yani içerisinde herhangi bir kötülük yoktur diyor. Herhangi bir şer düşünmez diyor. Acaba şunu nasıl yapar da aldatırım? Şunu nasıl <gülüyor> ne yaparım da dolandırırım? Şunu nasıl yaparım da şunu şöyle yaparım diye bir kötü düşüncesi yoktur müminin diyor. Ve Kerimun diyor ve nedir? Güzel ahlak sahibidir. Ama fasık bir kimse, münafık bir kimse, kafir kimse böyle değildir diyor. O her zaman kafasında ne yapar? Şer düşünürdür ve kötü ahlaklıdır diyor. O yüzden... Ahlak dediğimiz, merhamet, şefkat, eğer bir şeyde varsa muhakkak onu güzelleştirir kardeşlerim. Terbiyede de bu böyledir, dostlukta da bu böyledir, yaşamda da bu böyledir, her şeyde böyledir. Allah hepimize kalplerimizi merhametle doldurduğu kullarından eylesin kardeşlerim inşallah. Evet, 473 Enes'e bu muharikten Allah'a kardeşlerim. Yuvayete göre Peygamber <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem Kolaylaştırmayın, zorlaştırmayın, huzur verin, mektep ettimayın. Kardeşlerim, Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam nasihatları hayatı o kadar mükemmel ki kardeşlerim. Düşünün. Bir bedevi geliyor, çölde yaşayan bir adam ve geliyor mezcide bebletir. Sahabe hemen üzerine üşüşür. Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem onları yasaklıyor, durun diyor. Bir kovası getirin, dökün üzerine. Muhakkak ki sizler kolaylaştırcılar, zorlaştırcılar olarak değil. Kolaylaştırıcılar olarak gönderildiniz diyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam. Hem sahabesini terbiye ediyor, hem de orada meside beveleden adamı terbiye ediyor. Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam iki iş arasında muhayyer bırakıldığı zaman eğer bir şeyde günah yoksa ne yapardı? Kolay olanı tercih ederdi. Ama eğer bir şeyde günah varsa. Allah Azze ve Celle'ye isyan var ise insanlar içerisinde ondan en uzak olan Allah Resulü aleyhissalatü vesselam idi. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendi nefsi için hiçbir zaman intikam almamıştı diyor. Ama ne zaman ki Allah Azze ve Celle'nin hakkı çiğnenirse işte o zaman Allah için intikam alırdı diyor sahabe radıyallahu aleyhi ve sellem. Bunların hepsi Bukhare'de gelen rivayetler kardeşlerim. Evet. <gülüyor> Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, huzur verin, nefret ettirmeyin diyor. Aynı zamanda bunu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Yemen'e oradaki insanları İslam'a davet etmeye etkiden Muadze ibn-i Cebel radiyallahu anh'ı anlatıyor kardeşlerim. Evet. Kolaylaştırın. Eee... zorlaştırmayın. Evet. Aynı zamanda、e, yine insanlara、e, kolaylaştırmayla alakalı insanlara şefkatle、e, yaklaşmayı ve aynı zamanda kolaylaştırmayla aynı zamanda insanların kalbine imanı sevdirme ve aynı zamanda şiddetli olmayla da birlikte insanların yani bunu terk ettiğiniz zaman zorlaştırmayı insanların Kalbine o nefret duygusunu uzaklaştırmaya ne yaparsınız? Vesile olursunuz. Şimdi kardeşlerim düşünün bir、e, özellikle çocuklarda özellikle de buluğ çağına, ergenlik çağına、e, yaklaşmış çocuklarda bazen Müslüman anne ve babalar ne yaparlar? Çocuklara karşı çok şiddetli davranırlar. Yani illa şöyle yapacaksın, illa böyle yapacaksın. Bazen Allah korusun çocuğu münafık olmaya veya çocuğu、e, o tür şeylerden ibadetten namazdan tesettürden nefret etmeye ne yapabiliyor vesile sebep olabiliyor. Ama bunu kolaylaştırılsa, ama bunu sevdirilerek yapılırsa ne yapacaktır? İnşallah hidayette Allah'ın elinde、e, daha güzel sevmesine ve ibadetini daha güzel yapmasına. İnşaallah、e, vesile olacaktır. Ve yine ne yapmayın, huzur verin, yani onları bir şeyden、e, nefret ettirmeyin diyor Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam. <gülüyor> yani bazen insanlar Allah Azze, Azze, Azze ve Celle'nin azabından insanları o kadar çok korkuturlar ki. Allah seni şöyle yakacak, Allah böyle böyle yapacak ve ne yaparlar haşa Allah'ın neredeyse rahmetinden ümit kesmelerine kadar ne yaparlar işi götürürler. Ama kolaylaştırıcı olsa, müjdeleyici olsa, bütün nedir insanların kalplerinde de imana karşı bir sevgi ne yapacaktır, medana、e, gelecektir. Tabii ki kardeşlerim, insan her zaman kolaylaştırıcı olur mu? Hayır olmaz. Yani. Bazen bunu böyle, bazen de şedit olması gereken yerlerde de ne olması gerekir? Şedit olması gerekir. Allah Azze ve Celle'nin vaat ettiği cennet olduğu gibi yine Allah Azze ve Celle'nin tehdit ettiği neyi vardır? Cehennemi de vardır. Eğer siz sürekli Allah merhamet eder, Allah bağışlar derseniz ne yaparsınız? Amelsizlik yap, amelsizlik, amelsiz olursunuz. Allah affeder günah işte, Allah affeder günah işte, şeytan da diyor sizin ne yapmasın? Rahmetiyle, Allah'ın rahmetiyle sizi kandırmasın. Ama diğer taraftan Allah söyle şöyle yakacak, Allah sana böyle azap edecek dediğiniz zaman da o sürekli korku da ne yapar? İnsanı Allah'ın rahmetinden ümidini kesmesine vesile olur. O yüzden insan her zaman ne yapmalıdır? Korkuyla ümit arasında olmalıdır. Allah Azze ve Celle'nin merhametini ümit ederken, Allah Azze ve Celle'nin azabından da ne yapmalıdır? Korkmalıdır. Eğer ortada bir iş varsa ve her iki işten iki iş varsa, bir tanesi kolay bir ise, eğer günah yoksa ne yaparsınız? Onu tercih edersiniz. Veya bir ruhsat varsa ne yaparsınız? Ruhsatı tercih edersiniz. Ama her zaman da kolay yol değil. Nedir? Bazen zorluk da vardır. Her zaman Ee, ümit ettirme değil ne vardır? Aynı zamanda korkutma da vardır kardeşlerim. Yani her zaman kolaylık, kolaylık, kolaylık, kolaylık da nedir? Bu gitmez kardeşlerim. Ama her zaman zorluk, zorluk, zorluk da ne yapar? İnsanı nefret ettirir kardeşlerim. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bile sahabesine bir şeyler nasihat etmek için onların uygun vakitlerini beklermiş kardeşlerim. Bazen hani Sahabe İbn Mesud Allah halen diyorlar ki bize sürekli ders yap sürekli anlat anlat anlat ee,、e、kardeşlerim böyle olduğu zaman da insan ne yapabilir dinden sohbet edebilirsiniz nefret ettirebilirsiniz Allah Rasulü dediğim gibi onların bir şeyler anlatabilmek için hep uygun vakitlerini bekliyor hani biz diyoruz da ya, ya sürekli ders yapalım sohbet yapalım. Ben bazen diyorum ya bazen şey de gerekiyor, ee, hani muhabbet de gerekiyor kardeşlerim. Her zaman ders, her zaman、e, ilmi bir ders gitmiyor. Onun da yeri var, muhabbetin de yeri var. İnsanların da bazen şakalaşmaya, hani hatır sormaya, bazen dünyevi meselelerden de konuşmayan il vardır, ihtiyacı vardır. Ama öbür tarafa abartırsanız. Ne yaparsınız? İnsanların nefret ettirmesine sebep olursunuz. Öbür tarafı abartırsanız bu sefer ahireti unutursunuz. O yüzden nedir? Hep orta yolu olmayı bizim başarmamız lazım kardeşlerim. İslam nedir? Orta yol dinidir. Ne nefret ettirin ne de ne yapın ee, iyice、e, işin derler ya cılkını çıkartın. Bu olmamalı. Ne cılkı çıkacak ne de nefret edilecek Orta bir yol ne yapmak gerekir? Tutmak gerekir. Allah Azze ve Celle hepimize hayır versin. Müjdeleyen, nefret ettirmeyen, kolaylaştıran, zorlaştırmayan kullarından eylesin inşallah. Tabi ki insanlar bir araya gelir. Ve Allah Azze ve Celle'nin dininden hiçbir söz bahsetmediği halde ayrılırlarsa birleşe birleşen birleşen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 「あなたのお気持ちはあなたのお気持ちはあなたのお気持ちはあなたのお気持ちはあなたのお気持ちはあなたのお気持ちはあなたのお気持ちはあなたのお気持ちはあなたのお気持ちはあなたのお気持ちはあなたのお気持ちはあなたのお気持ちはあなたのお気持ちはあなたのお